Yani <gülüyor> ruhtan haberdar olma. Şu geldi ağzım. Benim mailim öndedir devemin arkada. İki sevdayı muhalif arasında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mecnun. <gülüyor> <gülüyor> hani bu çok güzeldir hikayesi. Deve yeni yavrulamış da kalkmış Leyla'ya gidecek. Devenin üstünde yolu yarılıyor, Mecnun yorgunluktan kalmış. Bir gözünü açıyor ki geri dönmüşler. İlk yola çıktıkları yerdeler. Bir iki böyle Mecnun Leyla'yı arzuluyor deve yavrusunu özlüyor. Allah Allah. O zaman öyle demiş benim meylim öndedir devemin arkada iki sevdayı muhalif arasında kaldı. Allah Allah. Deveyi bırakıp gitmiş Mecnun <gülüyor> Leyla'ya. Yani. <gülüyor> Bu <gülüyor> Leyla Mecnun yeri gelmişken onu sorayım o da böyle şiirimizde çok var. İlle hakikaten <gülüyor> ben şairim diyen bir dönmüş Leyla Mecnun terazisine kendisini bir vurmuş. Aşığım diyen de öyle demiş. Leyla'lı Mecnun'u beyitlerden neler olay var? olay gelmeden önce hocamın bu <gülüyor> gam ve stres karşılığında bir de mihnet diye bir kelime evet, var. Evet mihnet. mihnet. Çok güzel bir kelimedir o. Mesela e, siz hatırlarsınız onu herhalde e, Ruhi'nin, Bağdatlı Ruhi'nin küncü mihnette rakiba beni Hasan Gel ya. yar sende yatır, mihneti bende yatır. <gülüyor> Allah <gülüyor> Yani diyor ki rakibim diyor. Ben beni diyor çekilmiş olduğum eziyet, gam, sıkıntı e, köşesinde yalnız zannetme. Yarım seninle birlikte yatarsa da gamı benimle birlikte yatarsın. Ve oh. <gülüyor> <gülüyor> aşk gamdan ibarettir. Bir... Sen şunu düşünün hocam. O aşk mı bu ifadeyi doğuruyor? Yoksa bu ifadelerin yaşandığı ortam bunun teneffüs edildiği ortam o aşkları mı doğuruyor? Hani delikanlı Twitter'da yazmış hocam diyor ki Mecnun Leyla için çölleri düştü. Ferhat Şirin için dağları deldi. Berk Tuğçe için kontör yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangisi nereden doğuyor? Bunu Şimdi hocam buyursunlar da Benim, ben şunu düşünürüm. Mahrem yoksa aşk yoktur. Yani mahrem yoksa aşk yoktur. O aşkın hani aşk gamdan ibarettir. Visal, işte çabuk kavuşma aşkın pan zehiridir Çünkü o aşkın zehri önemlidir. Kendisi zehrin o yani şifası zehrinde olan bir şeydir aşk. O yüzden kılma derman kim tabibim? Zehri derman. Böyle olunca şimdi ulu orta olan ve pop hale gelmiş olan, popüler hale gelmiş olan şeyin ismine aşk demek yanlıştır. Aşkı tüketiyoruz böylece. Feda feda farik olma, vazgeçme evet. feragat etme Bunlar olmadıkça aşkın olmasına imkan yok. Çünkü bir de e, yüklediğin mananın hani Hazreti Mevlana'nın e, Mesnevi'de Mecnun'la alakalı anlatmış olduğu bir e, kıssa var. Nasıldır? Der ki bir gün şehrin hakimi Leyla'yı gördü sonra Mecnun'u çağırdı. Hı hı. Dedi ki yahu sen gerçekten delisin Kays biliyorsunuz. Kays... Mecnun'un delirmeden önceki halidir. Ee, ben Leyla'yı gördüm. Dişlerinden başka beyaz yeri olmayan kapkara, kara kuru bir kızdı diyor. Benim sarayımda da o kadar güzel cariyeler var ki her biri Leyla'dan çok daha güzel. Gel vereyim onlardan birini sana ve kurtul bu Leyla sevdasından. O sırada diyor ki, e, Fars Mevlana'nın ifadeleri muhteşem tabii. Diyor ki, Mehbub hubes velakin her hub mehbub nist. Sevilen güzeldir ama her güzel sevilmez. Senin diyor güzellerin sarayındaki cariyeler içi sirkeyle dolu altın kadehlere benzer. Benim Leyla'm ise elimde toprak bir kap gibidir ama içi saf şarapla dolu. Akıllı kişi altın kadehten sirke mi içer toprak kaptan saf şarap mı içer? Bunun şeyi bu. Yani aslında özeti de bu. Bir diğeri de hani Ulvi'nin pek bilinmeyen bir şahidi evet, Ulvi. 16. yüzyılda. Ulvi'nin söylediği şey şudur. Diyor ki, aşk gevezeliği kıldırmaz kardeşim. Aşk leobali bir şey değildir. Dilin tutulduğu zamandır. Hani Ziya Paşa'nın bir güzellik tarifi vardır. Seyredikçe Hüsnü seyrederken e, e, Hüsnudur ki seyrederken Öşrederken ihtiyar, elden, ihtiyar gider. elden gider. O da diyor ki arzı hal etmeye cana seni tenha bulamam. Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam. Evet. <gülüyor> evet. Yani sana derdimi anlatmak için seni yalnız bulamam. Seni yalnız bulunca da kendimi bulamam. Ben, Kendime... <gülüyor> ben kayboluyorum. Ben kayboluyorum. Ben kalmıyorum. <gülüyor> <kalmayacağım. Ha>, <gülüyor> Günca şey. işimiz Naili merhumun hani Leyla'ya bakan göz. Şimdi siz de Mecnun'u sordunuz. İki meselenin birleştiği yer oldu. Naili Merhum diyor ki günca işimiz dide-i Mecnun'adır ancak rengi cemaliz ruhi Leyla'da nihanız. Evet Mecnun'un kimsenin, kimsenin fark etmediği güzelliği fark eden bakışına Leyla'nın o mütevazı haline aşık olmasına biz de e, tutkunuz. Yani o gözlere imreniyoruz. Öyle gözümüz olsa keşke deriz biz de ama görülen o güzellik kimdir dersen o da biziz. O yani ya, rengecemaliz ruhu leyladanihanız. Yani bakan da gören de seven de sevilen de biziz. Nef'i merhum bunu bir miktar yukarıdan söyler. Yani der ki hem kade hem bade hem bir şuh sakidir gönül. Ya seven sevilen aşkın kendisi o dediklerinden saf bir daha desin. Ne diyor hocam? Hem, hem kadeh hem seven hem kadem. hem bade hem bir şuh sakidir gönül. Tek mısra bu da üstüne üç tane Yahya Kemal mısra koydu. Hepsini bir söyleyelim ki senaryo tamam olsun. Buyurun. Aşkın irşadıyla girdik manevi bir gülşene. Dolmasın beyhude sagar, açmasın beyhude gül. Camı cem bir lahza devretmez bu zevkabat da. Hem kadeh hem bade hem bir şuh sakidir gönül. Aşkın irşadıyla girdik biz buraya probleme gerek yok şarapla doldurmayın zaten kafayı bulmuş durumdayız gününde açmasına gerek yok olmuşuz biz zaten e peki ne o zaman durum ya yani bu öyle bir şey ki Cem'in kadehinin dolaşmasına ve insanların onun onda bir avuntu aramasına hacet yok bu mecliste kadeh de bade de dolduran saki de biziz Çünkü Çünkü Çünkü bezmi ezelde içmişen vahdetmeyinin cürasın o cüradan tabi ebed sermestü mahmur olmuş Allah Allah Ne diyor hocam diyor ki ezel bezminde yani kalu bela dediğimiz alemde ruhların ruhlara ben Rabbiniz değil miyim diye sorulduğu anda biz ilahi cemalin neyiyle öyle sarhoşuz ki tamam bundan dolayı ebede kadar bu sarhoşluğumu sürecek bu bir bu bir meslik halidir bir meslik halidir ee, bu meslik halis yani İbnü Faradın dediği gibi biz sarhoş olduğumuz zaman henüz üzüm yaratılmamıştı. Evet, Yavuz Sultan Selim'in de o meyanda bir beyti var. Adem'den gelmeden bez mi vücuda bade. Ol demden lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. cana Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın. Evet çok güzel. Hiçbir evet. şey yaratılmamıştı. Şahırahı aşkı da cana konardı derdi gam. Daha bünyad olmamıştı dehr-i mihmanhanesi. Evet, Şeyhülislam Yahya. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi aynı aynı şey, mektepte okumuş bunlar. Şimdi mesela <gülüyor> e, Kürt divan şiirinin de büyük Mustası, Molla Cezery de aynı şeyi söyler. Şöyle der: Helber kalu beli ev alim bu? Çerke Gerdun, Gerde Devran, Gümme te Mine ne bu? Arşikürsi hımaqfi buluk, kenza kudreti, aşık ve maşuk bu ve hemşem pervane bu, Lamia aşkı bu Diyor ki henüz kalu beladan bile önce, henüz bu alim yokken. Feleğin dönüşü, çarkı, devranı yokken, aş, e, her arş ile kürsü, kudret hazinesinde saklı iken, sevenin, sevilenin bir olduğu, mumun, şem'in şem ve ateşin aynı olduğu, pervanenin ve mumun aynı olduğu dönemde bir tek şey vardı. O da aşkın parıltısıydı. Parıltısı, şuleyi i aşk. Şule-i aşk. Ya bakın şimdi ya, ya ne, ne, ne diyeyim ya şuleyi aşkı hevayı dildir efzun eyleyen badzen bağlı semenderdir bu ateşhanede ne diyeyim aşkın alevini harlandıran orada yanan semenderin kanat çırpışlarıdır yani yanıyorum ama yakan da benim. Harlandırıyorum ateşi. <gülüyor> Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşağı. Arada ben dokumak istiyorum. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oku abi, oku. Kim gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Evet. Sen da. yandım diye sızlanıyorsun. danıyorsun. Hocam herkes. Seni yakan yanmasaydı yanmazdın. Herkes yanma derdinde de. Heh. Daha doğrusu herkes niçin ben yanamıyorum derdinde de kimse yanmaya talip değil. Evet, bir yanan olsun da ben de ona doğru gideyim etrafında dolaşayım. Orada yani. bakın orada. E, Hazreti Mevlana'nın e, yine bu yanmayla alakalı bir e, şey var bir gazeli var orada diyor ki hepimizin hikayesi üç pervana'nın hikayesi. Pervana ateşe yaklaşır der ki galiba aşkın manasını buldum. Değer ateşe kanatları der ki eyvah aşkın odundan yandım. Sonra aşkın ateşin içerisine atırar kendisini der ki aşkın kendisi oldum. Ve o çok. bize haber vermediği için çok tatmadan bilinemeyecek bir... Bak o, o gelenekten geldiği için evet. Mevlevi şairlerin e, önemli isimlerinden birisi biliyorsunuz büyük usta galiptir. Bir diğeri e, esrar dede. O hocamın affına sığınarak yani ben çünkü üstatların yanında buluşa hicap ederim. Diyor ki yapmak da yapılmak da meyhanede kalmıştır. Asar <gülüyor> imaret hep İran'da kalmıştır. <gülüyor> o dil hamuş olmuş küfrü zülf İsa güya bu gece bütkhane'de kalmıştır. Bülbül davasını terk etsin bülbülde feda yoktur. Bir Aşkın, Aşkın bir nükteciyi pervanede kalmıştır. Bizim programın isim babası Mubeyt'tir. Öyle da. mi? Pervaneler. Evet. Ha öyle mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Derdi, gülüyor> ilim arzettim güldü dedi ol kafir. Ne olmuş yine esrarı? Efsanede efsane. kalmıştır. Bak o zaman da böyle ince şeylerle uğraşanlara ya bırak şu efsane işleri demişlerdir. Yani her zaman tekessür iyi bir şey değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir ara vereceğiz. Evet. Ondan sonra muhabbet.